Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ın rızasını kazanıp cennetine giren kullarından olmak istiyoruz. Bu büyük bir gaye. Bunun için yaratıldık. Bunun için her şeye katlanacağız diye Allah'ın emanetini üstlendik. Fakat bu konuşmakla olmuyor. Hayatı buna adamakla oluyor. Belli bir mücadele gerekiyor. Bu her an tazelenmesi gereken enerjiyle oluşabiliyor. Bu sebeple dedik ki Müslümanın bir günah ve tövbe ortamını tanıması lazım. Tövbeye ve günaha sebep olacak tehlikeleri bilmesi lazım. İki. Üçüncüsü de Allah'ın rahmetine yaslanıp azabından güvende olduğunu zannetme hastalığına karşı uyanık olmak lazım. Ve dördüncü noktada da diyoruz ki müminin Allah'a yürüyüşünü gerçekleştirmesi lazım. Çünkü mü'min olmak, müslüman olmak, cennet arzusu ve hayali ile yaşamak, öyle bir hasret hissetmek, hiç durmadan yürümekle mümkündür. Öyle bir karar verip, Durduğumuz yerde bu kararı gerçekleştiremiyoruz biz. Bu kararımız uykumuzun da, yemeğimizin de, evlenmemizin de, iş hayatımızın da, sporumuzun da, seyahatimizin de, ticaretimizin, siyasetimizin, her ne yapıyorsak bu dünyada, eğlencemizin, her şeyimizin, bu yürüyüşte bir adım olması lazım. Mü'min yedi saat uyur, uykusu ibadete dönüşür, yürümeye devam eder. İnsandır. Mü'min yemek yer, yediği yemek sayesinde bu yürüyüşe hız katar. Mü'min oruç tutar, oruçtan sonraki iftarıyla bile cennete girer, cennete yürür. Bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Yani Allah'a yürüyüşümüz bizim hayatımızın her dakikasında, hayatımızın her işindedir. Bu gerçekleştiği zaman mü'min her geçen gün Allah'a biraz daha yaklaşıyordur. Yani Allah'a yaklaşıyor demek rızasına, cennetine, onun dostlarıyla beraber bulunacağı mekana, yaklaşıyor demektir. Kur'an-ı Kerim bunu vasabikun esabikun ulaikel mukarrabun bunu tarif ederken Allahu Teala sürekli yarış yapanlar, sürekli koşuşturanlar ulaikel mukarrabun yaklaştırılmış kullar onlar. Çünkü tavırları, sözleri, hareketleri, beklentileri Sadakatları hep bir adım, bir adım, bir adım, her saat başı bir adım gidiyor. Bu sefer cennete her gün biraz daha yakın bir mesafede duruyor. Vascut <gülüyor> vakterib buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Secde et yaklaş, secde et yaklaş, secde et yaklaş. Tilavet secdesinden, sev secdesinden, namazdaki secdeye kadar her secde anlımızı toprağa koyduğumuz zaman esasen bir adım sıçrayıştır Her Subhanallah, Allahu Ekber Elhamdülillah La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh sözümüz bir adım sıçramaktır cennete yaklaşmaktır hayata bu şekilde baktığımız zaman uykumuz ibarete dönüşüyor Sporumuz bile ibadete dönüşüyor. Ailece yaptığımız, arkadaşlarla yaptığımız bir seyihat, bir piknik bile ibadete dönüşebiliyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Elbette Allah'ın lütfu ile gerçekleşecek. Allah'ın bize böyle bir borcu yoktur. Biz gayret edip heyecanımızı ispat ettiğimiz için Allahü Teala bize böyle bir ihsanda lütufta bulunacak. Burada Bukhari ve Müslim'den alıntılayacağım bir hadisi şerif. Bahsettiğim Allah'a bakışımız bizim vasçut vaktırıp her secdenle bir yaklaş tarzındaki e, anlayışımız neden, neye dayanıyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisi şerifinde karşımıza çıkıyor. Bu Bukhader 745. Müslim'de 2675. Hadis-i Şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben kulumun beni zannettiği gibiyim. O beni zikrederken ben onunla beraberim. Eğer o beni tek başına bir yerde zikrederse ben de onu kendi katımda anarım. Eğer o beni kalabalık içinde zikrederse, yani Rabbim Allah buyurdu ki der, veya Subhanallah derse, ben de onu onun bulunduğu ortamdan, daha hayırlı ortamlarda anarım. Yani Allah kulunu nasıl anar? Nasıl murad ederse öyle anar. Yani o anmanın şekli bizi ilgilendirmiyor ama bizim nasıl anacağımız, Rabbimizi nasıl hatırlayacağımız bildiğimiz bir şeydir. Ve... Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona daha uzun yaklaşırım. Kulum bana bir metre mesafeyle yaklaşırsa ben ona daha uzunuyla yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Elbette burada yani Allah nasıl koşuyor? Haşa! Böyle bizim koşuşumuza Benzetecek halimiz yok bunu. Ama ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Sen yürüyerek gidiyorsan bile Allah bunu koşuyor kabul ediyor. Demek ki koşarak Allah'a gidecek olsan Allah uçarak geliyor kabul edecek bunu. Bunu nerede, nasıl kullanıyoruz? Ne demek yürüyerek gitmek? Ne demek bir karış gitmek? Ne demek bir metre mesafe almak? Yani günde bir sahife Kur'an okuyan bir karış yol alıyordur. 5 sahibe Kur'an okuyan ve 20 yıldır bunu devam ettiren koşarak gidiyordur. E peki her gün bir cüz okuyan daha hızlı Allah'a gidiyordur. Çünkü hedef nedir? وَالسَّابِكُونَ <gülüyor> السَّابِكُونَ Sürekli yarış, sürekli yarış. اُلَاِكَ mukarrabun. وَسْجُدْ وَقْتَرِمْ Secde et yaklaş, secde et yaklaş türüdür. Kimi günde 3 secde yapıyordur, kimisi de senede 3 secde yapıyordur. Hepsinin yürüyüşü aynı değil. Peki Allah'a yürüyüşümüzü o zaman biz genel bir isimle adlandıralım mı adlandıralım? Ne diyelim? Allahu Teala'nın rızası için yapılan ibadet her ne ise o Allah'a yürüyüştür. Peki ibadet nedir? Kulun yani insanın Allah'ın emrettiği ve razı olacağı şekilde konuştuğu her söz. Yaptığı her iştir. Bu işlerimizi kalbimizle yapabiliriz. Bedenimizle yapabiliriz. Dilimizle yapabiliriz. Allah bir işi razılığı listesinde tutuyor mu? Tutuyor. O iş ibadettir. Peki kalple ne iş yapıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz. Bundan büyük iş olur mu? Kafirden nefret ediyoruz. Kalp işi bunlar. Ezan sesine sempati ile bakıyoruz. Hasretle dinliyoruz. Kalp işi bu. Müzik dinliyorsun. Ondan zevk alıyorsun. Kalp hastalığı bu. Kalbin kalp işleri çok yüksektir. Yani etki oranı çok yüksektir. Demek ki Allahu Teala'ya rızasını kazanmak için yaptığımız işler bir kere onun beğendiği, razı olduğu ve kabul ettiği işlerden oluşuyor. Kendi kendimize bir bid'at icat edip bunu Allah için yaptık diyemeyiz desek kendi kendimizi aldatmış oluruz. Burada çok önemli bir noktayı tekrar vurguluyorum. Allah'a onun razı olduğu, peygamberine böyle yapsın kullarım diye Öğrettiği şeylerle yürünür. Kendi kendimize iş icat ederek Allah'a yürüyemeyiz. Mesela kayınpedere saygı bir insanlıktır. Kaynanaya saygı bir insanlıktır. İnsanlık olduğu için de Müslümanlıkta yeri vardır. Ama insanın kendi annesine, kendi babasına saygısı, hürmeti, hizmeti ibadettir. O da Müslümanlıktadır, öbürü de Müslümanlıktadır. Ama biri Allah'ın farzlarından bir farzdır, öbürü nafilelerinden bir nafiledir. İkisi de yapılmadığında ahlak zafiyetidir, sevap kaybıdır. Biri bir kayıptır, öbürü milyon kayıptır belki. Bu sebeple değerlendirmelerimiz, ölçümlerimiz, Allah'ın ölçümüyle değerlendirmesiyle olursa biz Rabbimizin rızasını kazanabiliriz. Allah'a giden yollarda iki ana hat vardır. Biri farzlardır, diğeri de nafilelerdir. Nafileler ara sokaklar gibidir. Farzlar ana hat gibidir. Nafilelerle de yürüyerek gidersin. Ama nafileler hiçbir zaman ana hat oluşturmaz. Ara sokaklar, nafileler dinlenme istasyonları gibi durur. Çünkü Allahu Teala biraz sonra Bukhari'den hadis-i şerif okuyacağız, bunu öğreneceğiz. Allahu Teala bir kere yürüdüğümüzü görmüş olmak için farzları şart koşuyor. Allah'ın Farz ettiği şeyler bizim için çok önemli. Nafileler sermayemizi artırmak, kazanç ve kârımızı artırmak içindir. Peki farzlar İslam'ın farzlarıdır. ve İslam'ın farzları beş tane. Namaz, kelime-i şehadetten sonra namaz, zekat, hac ve oruç. E, bunlar e, bu kadar mı İslam? Hayır. Bunlar ilk listedekiler. Ama o liste daha büyük. Mesela Allah'ın farzlarından sayacak olursak, dedi ki Allah'ın farzlarıyla Allah'a yürüyüş yoluna geçebiliriz. E, kul haklarına riayet etmek. Malına, onuruna, ses kirliliğine, Çevre kirliliğine vesaireye varıncaya kadar insana zarar vermeden yaşamak namaz gibi Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Çocuklarına, işçilerine, vatandaşına, memuruna adil olmak, adaletli insan olmak Allah'ın farzlarındandır. Haramlardan ateşe düşmekten korkar gibi korkmak ve kaçmak Allah'ın farzlarındandır dara düşmüş insanlara yardım etmek becerebildiğin kadarıyla Allah'ın farzlarındandır. Mazlumun yanında olmak Allah'ın farzlarındandır. Sıla-i Rahim Allah'ın farzlarındandır. Allah için bildiğin doğruyu söylemek, nasihat etmek Allah'ın farzlarındandır. Ve eşler arasında Allah'ın adıyla kıyılmış nikaha saygı gösterip Eşin hakkına, hukukuna riayet etmek ve ma'ruf bir şekilde yani anlamlı ve kabul edilir bir tazda yaşamak, sayı göstermek Allah'ın farzlarındandır. Müslümanlar hakkında hüsnü zan besleyen birisi olmak Allah'ın farzlarındandır. Hayvanların haklarına riayet etmek, hayvan diye onları tepelememek Allah'ın haklarındandır. Farzlarındandır, emirlerindendir. Dolayısıyla Müslüman olarak biz diyoruz ki Allah'a yürüyen yolumuz farzlar yoludur. Nafileler o yolun yan yolları gibidir. Yan yolları yani ana yol gidiyor bir de yanda gerektiğinde park edebileceğin, benzin istasyonuna uğrayabileceğin yan yollar var. Nafileler o yan yollar gibidir. Ama yan yollarda işte bilemedin 40 kilometre sürat yapabiliyorsun, Ana yolda 120 kilometre sürat yapıyorsun. Dolayısıyla sabah namazının iki rekatı, başka bir ibadetle, farzla kıyas edilemeyecek kadar değerli, nafilelerle hiç kıyas edilemeyecek kadar değerli. Cuma namazı bir başka, bayram namazı daha başka. Anaya babaya itaat, hizmet, Allah'ın farzlarından bir farz. Aynı şekilde kayınpedere, kaynanaya, hizmet etmekte dolaylı olarak Allah'ın emirlerinden bir emir ama biri yan yol biri ana yol. Şimdi Buhari'de 6502. hadis-i şerifi Allahu Teala'nın bizden ne istediğini ve bunun sonunun nereye gideceğini ve bizim Allah'a yürüyüşümüzün nasıl gerçekleşeceğini anlatan bir örnek olarak dinleyelim. Yine Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Allah şöyle buyurmuştur bu söz Allah'a ait Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden öğreniyoruz Kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse benimle savaşır Kim veli bir kuluma sataşırsa düşmanlık yaparsa Benimle savaşır. Yani Allah'ın veli kullarına sataşan, savaşan karşısında Allahı bulur. Tabii veli kimdir? Bu ayrıntıya girmiyoruz. Sonra buyuruyor ki Allahü Teala, kulum farzları yerine getirmek gibi hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Yani farzların yerini hiçbir şey dolduramaz ikinci cümle oldu. Birinci cümle neydi? Veli bir kuluma sataşan karşısında beni bulur, bana savaş ilan etmiş olur buyurdu Allah. İkincisi kulum farzları yerine getirmek gibi bir şeyle bana yaklaşamaz. Farzın yerini hiçbir şey dolduramaz. Kırk bin cami yapsam dünyanın her şehrine bir cami yapsam bütün insanlar o camileri doldursalar benim bir sabah namazıma denk değil o. Çünkü sabah namazı Allah'ın farzlarından bir farzdır. Cami yaptırmak senin üzerine farz değildi. Başka bir tarzdan nafileydi, sadakaydı. Ben bin tane mücahidi desteklesem, silahını alsam, maaşa bağlasam, farz olan cihadı üzerime farz olan cihadı yerine getirmiş gibi olmam. Ondan ayrı bir sevap kazanırım, başka bir mesele. İkinci bu. Üçüncü olarak da buyuruyor ki Allahu Teala, Kulum nafileleri yaptıkça bana yaklaşır ve sonunda onu severim ben. Üçüncü nokta bu. Bir, veli kulla savaşan karşısında Allah'ı bulur. İki, farzın yerini hiçbir şey doldurmuyor. Üç, Nafileleri yaptıkça Allah'a yaklaşma oranını artıyor. Yaklaştıkça sonunda Allah seni seviyor. Dört. Bir kulu sevdiğim zaman onun duyan gözü olurum. Gören gözü olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istese onu veririm. Bana sığınsa ona yardım ederim. Ve ben kulumun ölümü istemediği, korktuğu halde onu öldürmek gibi yaparken acaba kulum üzülecek mi dediğim başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü kul farzları yapa yapa ana yola girmişti. Nafileleri yapa yapa Allah'ın sevgisini kazanmıştı. Allah onun gözü, kulağı, eli, ayağı olmuştu. Ne isterse veriyordu. Euzubillah deyince Allah onu koruyordu. Sığınıyordu Allah, Allah'ı koruyordu. Sonunda ecelin vakti geldi ruhu alınacak ama kul hala dünyada Allah'a yaklaşan işler yapmak istiyor. Bu da neyi gösteriyor? Allah'ın sevgisi kulun ona gelmesini istiyor. Kul o sevgiyi artırmak istiyor. Bukhari'de 6500 2. hadisi şerif. Bu hadis ne öğretiyor? Kul nafileleri ve farzları icra ederek Allah'ın veli kulu olur. Veli kulu oldu mu Allah onu sahiplenir. Ona hakaret edilse Allah'ı karşısında bulur hakaret eden. Hatta o kul ölmek istemez biraz daha fazla ibadet yapayım diye ama buna rağmen allah Teala vakti geldiği için onun ruhunu alır. Bu bize neyi anlattı? Kardeşim farzları unutma. Nafileleri ihmal etme. Allah'a yaklaş ne demek Allah senin tutan elin olur elin bir daha harama değmez senin demek gözün harama bakmaz demek kulağın haram dinlemez demek burada küçük bir dipnot koymak istiyorum bu dipnot şudur bu mübarek hadis ne kadar güzel mesaj veriyor koş ey mümin diyor adeta nasibi olan mümin koşmaya başlar ben mesela nasıl koşabilirim elhamdülillah farzlarda bir eksiğim yoktu diyelim nafileleri az yapıyordum bugün bir nafile artırırım bu hadisi duyduğum için bu bir kazanç benim ya da farzlardan birinde bir ihmalim vardı sadece 5 İslam'ın şartıyla yetiniyordum diğerlerine 6-7-8'e devam ederim planlama yaparım ömrüm olursa 10 sene sonra tamamını yapacağım adım adım gidiyorum derim bu nasip olduğu insanın nasibi olduğunu gösteriyor nasibi olmayan ne yapar büyük bir maden keşfetmiş gibi yahu Allah'ın eli var mı ki benim elim olacak ya ne büyük keşif ya Acaba bu hadiste ne demek istedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Olmaya Ebu Hureyre bunu kendisi uydurmuş olsun. Haşa. Bu nasipsizliktir. Demek ki Allahu Teala seni acaba bu kulumun ruhunu alsam mı diye yani kulum üzülecek mi diye tereddüt ettiği, bu tereddüt yapıp yapmama manasında değil. Yani kulum üzülmeden ruhunu alayım diye murad edeceği düzeydeki kullarından değilsin sen demek ki. Herkes portakalın suyunu sıkıp içerken sen postası ile uğraşıyorsun posa bile değil aslında. Çöpüyle uğraşıyorsun. Bu dipnotu da bir kenara koyalım. Çünkü iblis İblis çok kurnazdır. İslam adına çok ciddi bir keşif yaptırmak için böyle bir takıntıyla elimize gelmiş büyük bir fırsatı kaçıttırabilir. Allah. Demek ki Rabbimiz bize bir hedef açtı. Nedir o hedef? Ana hattıyla şudur. Farzlarla Allah'a giriş yoluna, Allah'a yürüyüş yoluna giriyorsun. Nafilelerle kendine sürat kazandırıyorsun. Kur'an-ı Kerim bu yolda yürüyen mümin kulları iki kategoride önümüze koyuyorum. Farzlar konusunda eksiği olan kullar bu eksiği aşmış, nafile yarışı yapan kullar. Biz ne yapmak zorundayız? Kendimizi test etmek zorundayız. Farzları bitirmiş biiznillah-i Teala nafile temposuyla devam eden durumda mıyız? Aksi takdirde böyle yapamıyorsak, bu sonuç çıkmıyorsa bunun aksi olarak hala farz sorunu yaşayan durumda mıyız? Test sonucu eğer farzlar tamam, elhamdülillah ise o zaman nafile tempomuzu artırıyoruz. Hayır farzlar eksikse farzları tamamlayıp nafileye öyle geçiyoruz. Çünkü farzlar tamam olmadan nafilenin bir dolduruculuğu olmaz nafileler farzların üzerine yüklenen görevlerdir nafile neye diyoruz bunu yapmazsan cehenneme gireceksin diye tehdit edilmediğimiz yaparsan sevap kazanırsın diye önümüze konmuş ibaretlere diyoruz ramazan-ı şerifin orucunu tutmak farzdır tutmayan yandı Perşembe ve pazartesi günü oruç tutmak nafiledir. Tutarsan sevap kazanırsın. Tutmazsan ne Hazreti Ömer ne de kıyamet günü melekler niye perşembe günü oruç tutmadın demezler insana. Bütün farzların nafileleri vardır. Dolayısıyla nafile ibadetler sözle yapılabilir. Elle yapılabilir. Parayla yapılabilir. Kalple yapılabilir. Ve sadakayı cariye şeklinde kendisi öldükten sonra insanın devam edeceği şekilde de yapılabilir. Nafile ibadetler alan itibariyle farzlardan daha geniş, daha kapsamlı, daha pratiktir. Neden? Çünkü öğle namazının yerine bir cüz Kur'an okuyayım diyemezsin. İlla öğle namazı kılınacak. Farz o çünkü. Değiş tokuş olmaz farzlarda. Nafilelerde bu oynama olabilir. Nasıl olabilir? Yani bedenen gidip insanların işine yardım edemiyorsun. Caminin bahçesini süpüremiyorsun. Takatin yok. Para veriyorsun birisi yapıyor. O nafile o nafilenin yerine geçti. Oruç tutamıyorsun. Şu bu sıkıntıdan işin ağır diye. Onun yerine akşam 10 sayfa Kur'an okuyorsun. Kabul ediyor allah Teala. İkisini de yapıyorsun. Onu zaten çok kabul ediyor. Nafileler bu açıdan geniştirler. Burada çok önemli bir çizgimiz var. Dedik ki nafileler ve hatta farzlar kalp dünyasından da bağlantılı olmalıdır. Kalple ilgili ayrıntılar ihmal edildiğinde ne farzlar, Kıvamını bulur, o yürüyüşü sonlandıracağımız, hızlandıracağımız imkanı verir. Ne de süreklilik garantisi verir, yarın bırakabilir insan. Bu sebeple farz olsun, nafile olsun Allah'a yürüyen insan, mümin yürüyüşünde korku ile umut arasında dengede olmak zorundadır. Yani şımarıklıkla ürkeklik arasında kalmalıdır. Allah ya kabul etmezse düşüncesiyle kabul etti ve kazandım umudu arasında kalmalıdır. Bu iki uçtan birisine kaydığı zaman insan yani umudu abartıp veya korkuyu abartıp bir tarafta çökerip kaldığı zaman zarar eder. Sonunda şeytan yarışı kazanır. İsra Suresinin el İsra Suresinin 57. ayeti bu konuda ölçümüzü koyuyor. Bulaik aladin yedgouna, ybetgoun ila Rabbihm ul wasiilte. Ayhüm akrbo, wirjouna rahmetehu ve yaxafun a'daba. Inn a'daba Rabbik kana mahzura. Sırak Allahın Azim. onlar Dua ederler. Rablerine gidecek yolları ararlar. En kısa, en hızlı nasıl gidilecek onu ararlar. Rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Kazanan kullar kimmiş? Dua ediyorlar. Bütün yolları deniyorlar. En çabuk Allah'a nasıl gideriz bunu merak ediyorlar. Pratik yapıyorlar. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ Rahmetini umuyor, azabından korkuyorlar. Bu, bu dengedir işte. Bunu sağlayan biiznillahü ala Allah'ın rahmetine kavuşur. Ve hızlı bir şekilde yürür. Bu korku ile umut arasında dengeyi sağlamak için beş tane temel prensip vardır. Bu beş şeyi unutmayan Allah'ın izniyle bu dengeyi sağlar. Birincisi Allah'ın rahmeti var. Bu rahmetin karşılığında azabı var. 1. 2. Biz peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük şefaatiyle ile karşılaşacağız kıyamet günü. Bunu unutamayız. 3. Allahu Teala Mümin kulunu örtüyor, yani günahlarını örtüyor. Bu örtmesi, bu örtmesi dünyada olduğu gibi ahirette de olacak. Ben dünyada senin günahlarını teşhir etmemiştim, şimdi de seni teşhir etmeyeceğim. Buyuracak Allahü Teala. Mümine ama dört, biz bilmediğimiz halde, görmediğimiz halde sayısını Allah'ın bildiği kadar kalabalık bir melek grubu, özellikle ismimizle bizim için istiğfar etmektedir. Meleklerin istiğfarı boşuna değildir. Bütün ümmeti Muhammed için de istiğfar ediyorlar. Bu genel olarak bizi kuşatıyor. Hastayı ziyaret ettiğim zaman, sadaka verdiğim zaman, infak yaptığım zaman vesaire, melekler, bana istiğfar ediyorlar. Namazda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorum. O tarafındaki melekler bana Ve Aleyküm Esselam diyorlar. Ve dua etmiş oluyorlar. Biz bununla e, umutlanıyoruz. Beşinci olarak da diyoruz ki Biz İslamiyet'i yaşarken Namaz, oruç gibi, hac gibi, cihat gibi ibadetlerle Rabbimizin rızasını kazanırken bizim ibadet türünden görmeye bildiğimiz ama bize namaz gibi sürekli ibadet kazan, sevabı kazandıran farklılıklar da var. Nedir onlar? Mesela Allahu Teala için birbirini seven mümin kullar. birbirlerinin sevap kaynağıdırlar. Halbuki biz senede bir defa ancak görüşüyorduk. Ama 365. gün buluşuyoruz, o buluşmamız 364 gün bize iman kardeşliği, iman lezzetinden kaynaklanan kardeşlik tattırıyordu. Yani o kardeşliğimiz hep canlı duruyor, heyecanlı duruyor içimizde. Kıyamet günü. Biz o kardeşlerimizi unuttuğumuz halde, mahşer yerinde, اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ diye anons edilecek. Birbirini Allah için sevenler. Gelsinler bakalım. Ama burada, daha önce aleyhinde konuştuğum siyasi bir lider, iktidar olunca, Hemen teşkilatına gidip biz de bu teşkilattandık ya beraberdik diye yutturduğum gibi ahirette yapılacak bir şey değil bu. Kimin kimi ne için sevdiğini Allah biliyor. Melekleri kandırmak mümkün değil orada. Dolayısıyla gerçekten dünya hayatında üminler olarak birbirlerini Allah çatısı altında sevenler kıldıkları namazlar gibi bir birikimle karşılaşacaklar. Bu birikim Kıyamet günü yedi seçkin kuldan biri olma düzeyine kadar çıkacak. Zira müminin mümini sevmesi ve bunu Allah için sürdürmesi, olumsuzluklara ve parazitlere rağmen buna devam etmesi velilik işaretlerindendir. Velayet sebeplerindendir. Hem müminler birbirlerinin velisidirler hem de Allah'ın emri gereği yapıldığı için Allah'a yaklaştıran velayet sebeplerinden biridir. Beşinci sebep de bu. Neyin beşinci sebebinden söz ediyoruz? Kıyamet günü umut var olmamızı sağlayan ve bunu garanti adeta önümüze koyan sebeplerin beş tanesini konuştuk. Beşincisinin yüzlerce örneği var şüphesiz. Korkulu pozisyonda olmamızı, Allah'ın azabını şakaya almamamızı, almıyor olmamızı gerektiren sebepler de var. Nedir o? E, müminin günahları, Allah'ın yasak ettiği şeylere bulaşması bir kenara atılmıyor. Onlar hiçbir zaman silinmiyor tövbe etmediği sürece. Basit gördüğü küçük günahlar tutuşturucu malzeme olarak kullanılabilir kıyamet günü. Yaptığı işlere riyâ mesela bulaştırdığı için boşa çıkmış olabilir. Kalbinde bir tür nifak bulunduğu için, münafıklık belirtisi bulunduğu için Allah ibadetini kabul etmemiş olabilir. Tamam ya Rabbi, söz olsun ya Rabbi deyip Allah'a verdiği sözlerden caydığı için Allah onu bir kenara atmış olabilir temelde ibadeti eksik yaptığım için fıkhına uygun yapmadığım için kabul olmamış olabilir sıratı müstakime yan düşmüş kalp yani kalpte kayma riski müslümanda olabilir neticede her şeyi iyi yapıyor olsam bile son nefes kötü gelmiş olabilir kıyamet hesabı diye bir hesap var. Kıyamet günü tek tek Allahu Teala'nın huzurunda durmak diye bir endişe var. Her şeyden evvel o Allah'tır. Ben bir kulum. Büyüklüğü ile küçüklüğü arasındaki o mesafe farkının oluşturduğu bir korku var. Bunların tamamı da bu sayılan şeylerde Allah-u Teala'nın huzurunda müminin şımarmamasını gerektiren şeylerdir. Bu şımarmamayı sağlamak müminin vazifesidir. Tıpkı Allah'ın rahmetinden umut var olmayı beni cennete koyacak diye heyecanla beklemeyi müminin sağlamak zorunda olması gibi. Bu bahsettiğimiz yürüyüşte Mümin yalpalamayacak. Yalpaladığı zaman hız düşürür, yön kaybeder. Yalpalamak tıpkı rot balans ayarında bozukluk olan araç gibidir. Direksiyonuna hakim olamaz. Yalpalamadan dosdoğru gitmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gittiği yoldan gitmektir. Kur'an'ımız buna istikamet adını veriyor. İstikamet. Müslüman istikamet üzere olacak. Eğer istikamette sorun olursa ki istikamet adamı olmak, yani yalpalamadan, dün günü gevşemeden, bid'atlerin önünde gevşemeden, Çatısından su akan evde oturduğun halde faize bulaşmadan yaşamak, kul hakkına girmeden yaşamak, %100 Müslümanlık kalitesiyle yaşanmayı arzu edip ispat ederek yaşamak istikamettir. Dini bir bütün olarak almak istikamettir. Çileye dayanmak, sabırlı olmak ve önüne darbeler, barikatlar, engeller çıkınca geri dönmemek istikamettir. Ömer olmak, Ebu Bekir olmak, Osman ve Ali olmak radıyallahu anhüm cemiyan istikamettir. Bu istikamet Allah'ın bir emridir. Ve Müslümanlıkta ana sorumluluklarımızdan biridir. Yolda lastiği patlamış bir araç otobandadır ama gitmiyordu. Mümin de Allah'a giden yoldadır esasen ama o yolda düğün günü taviz verdiği için lastiği patlamıştır. Yol akat etmiyor. Yoldan çıkmadı ama lastiği patladı. Gitmiyor. Filan harama bulaştığı zaman, filan farzı ihmal ettiği zaman lastiği patlıyor. Onun için istikamet allah Teala'nın namaz gibi emirlerindendir. Hüdü suresinin 112. ayetinde allah Teala peygamberine diyor ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْ فَا اِنَّهُ bima tamaluna basir. سَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sana emredildiği gibi dost doğru ol. Ve seninle beraber iman edenler de dost doğru olsunlar. Sağa sola kaymayın. Çünkü Allah yaptıklarınızı görüyor. Fussilet suresinin 30. ayeti <gülüyor> Rabbimiz Allah'tır deyip istikametten şaşmayanlar sağa sola yalpalamayanlar lastik patlatmayanlar onlara melekler inip de Korkmayın, üzülmeyin. Biz sizinle beraberiz. Cennete kadar sizinle beraberiz diye müjde verecekler. Ahkaf suresinin 13. 14. ayeti. İnnellezîne qādū rabbunallāhi thumma istakāmu felā khawfun alehim Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikameti bozmayanlar onlar için bir korku, bir endişe yoktur. <gülüyor> Cennetlik adamlar onlardır. Orada ebedi, sonsuza kadar kalacaklardır bu istikamet üzere yaptıkları işlerden dolayı. Demek ki Müslümanın Allah'a yürümek diye bir yarışa girmesinden sonra istikamet diye bir projesi vardır. İstikamet nedir? İşte tevbeye buradan geleceğiz şimdi. İstikamet lastik patlatmamaktır. Patlarsa lastik hemen kirko'yu koyup kaldırıp düzeltip yenisini takıp devam etmektir. İstikameti sağlayamadığın zaman büyük yolda sıfır veya işte biraz kazançla yol mesela bin kilometre gidecektin. 60. kilometrede lastiğin patladı. Yol bitti. Ecel geldi bitti sen hala 60. desin. Halbuki bizim hedefimiz neydi? Şu dünya hayatında Allah'ın gö gören gözü duyan kulağı tutan eli olmaktı. Bu düzeye gelmekti. Ya Rab deyince duamıza cevap almaktı. Sığındığımızda Allah'tan yardım görmekti. Bu istikamet hepimizin görevi Ayetlerde gördük ki çok ciddi bir şekilde allah Teala böyle bir görev veriyor kullarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifler var. Mesela Süfyan ibni Abdillah es-seqafi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim dedim ki Ya Resulullah bana öyle bir nasihat ver ki Senden sonra hiç kimseye soru sormama gerek kalmasın. Yani bir cümlede bana özetle İslamiyet'i dedim diyor. O da buyurdu ki, Kul âmentu billahi festakim. Süfyan isimli sahabeye demiş ki, Allah'a iman ettim de ve istikamette ol. Ne demek bu? Bizim örneğimizde yürüyüş yoluna gir ve sağa sola yalpalama. Demek ki bir Müslüman İslam'ı ailemde özetleyeyim düşünecek olsa ölçü budur. Allah'a iman ettim diyeceksin. Sağa sola yapalamayacaksın. Yüzlerce kitap okumaya gerek kalmadı bir daha. Aynı şekilde Enes bin Malik radıyallahu anh Ahmet bin Âmbel'in rivayet önceki hadis Müslim'in hadisiydi. Ahmet bin Âmbel'in rivayet ettiği hadisinde buyuruyor ki kulun kalbi düzelmedikçe imanı istikamet bulmaz. Dili düzelmedikçe kalbi düzelmez. Ve komşularının güvenli görmedikleri bir insan da cennete girmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şu hadisteki ağırlığa bakalım. Müslümanlığı proje olarak Tam yaşayabilmek için kalbin düzgün olacak bir defa. Bu kalp amellerine temas edeceğiz inşallah. Kalbimi düzgün yapmak istiyorsam dilinden bu anlaşılacak. Sosyal olarak da komşuların seni mümin adam diye bilecekler. Güven hissedecekler sende. Bunu sağladığın zaman Allah'ın izniyle cennete giriyorsun. O sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedu ali ve